Hazreti Adem Peygamber İnsanın bu alimde zuhuru Adem aleyhisselamla başlamıştır. İlk insan, ilk peygamber ve ilk mürşidi kamil olur. Kıyamete kadar teselsül edecek bütün insanlık nesli ilk yaratılış anında üst üste çakışmış sonsuz gölgeler gibi onun ferdi varlığında meknuz ve mündemişti. Bu hakikate işaret etmek üzere ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Sizi tek bir nefsten Adem'den yaratan ondan da eşi Havva'yı yaratarak yeryüzünde ikisinden birçok erkek ve kadın var eden Rabbinizden sakın. En-Nisa 1. Allahu Teala insanı mükerrem kıldığını ve bütün mahlukattan daha şerefli yarattığını şöyle beyan buyurmaktadır.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 ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyurulur. El-Fatiha 1 Hak Teala birçok alem yaratmıştır. Bu alemlerin 18.000'den 360.000'e kadar olduğuna dair muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetler insanın aklının alemlerin sayısını idrak edemeyeceğinden dolayı kesretten kinaye sayılabilir. Bütün bu alemler bir halk alemi İki, emr alemi şeklinde iki esas sınıfta mütalaa edilir. Allahü Teala'nın yaratmasının halk ve emr şeklinde olduğu ayet-i de şöyle bildirilir. Bilmiş olun ki halkta, emrde ancak Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. El-Araf 54 Zaman ve mekanla mükayyet olarak yaratılmış varlıklardan teşekkül eden aleme halk alemi denir. Zahiri beş duyumuzda hissettiğimiz şeyler bu alemdendir. Metafizik, manevi ve derunu alemede emr alemi denir. Emr alemi, zaman ve madde mevzu bahis olmaksızın Cenab-ı Hakk'ın kün yani ol emriyle var olan alemdir. Buna melekut ve gayb alemi de denilir. Akıl, nefs, ruh, kalp, sır ve bunun gibi letaifler bu aleme aittir. Kur'an-ı Kerim'de De ki ruh Rabbimin emrindendir. El-İsra 85 Buyurularak ruhunda emir aleminden olduğu beyan edilmiştir. Bu iki alemde cereyan eden iki ayrı yaratmayı işaret etmek üzere ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece ol demekten ibarettir. O da hemen olur. Yasin 82. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılması. Kainatın Haliki ve Maliki olan Allahü Teala kendi varlığını bilmesi, ibadet ve taatte bulunması ve yeryüzünü imar etmesi için mahlukatın en şereflisi olarak ...insanı yaratmayı murad etti. Daha önce halk ettiği ve sadece ibadetle vazifelendirildiği... ...meleklere bu ilahi iradesini şöyle beyan etti. Hani Rabbin meleklere... ...ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu. Melekler... ...bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken... ...yeryüzünde fesat çıkaracak... ...kanlar dökecek bir kimseyi mi yaratacaksın... Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. Elbakara 30 Allah'ın buyruğu karşısında melekler hep birlikte Ya Rab seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktu. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin dediler. Elbakara 32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 İsrafil ve Azrail Aleyhisselam'ı sırasıyla yeryüzüne gönderdi. Onlardan ayrı ayrı yerlerden bir ara toprak getirmelerini istedi. Melekler bu emri yerine getirmek için yeryüzüne indiklerinde yeryüzü bu alacağınız topraktan insan yaratılacak ve o Allah'a asil olacak. Bu yüzden de cehenneme girecek. Neticede benim bir parçam cehennemde yanacak diyerek toprağını vermek istemedi. Bunun üzerine Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam, yeryüzünden hiçbir şey alamadan, Rablerinin katına dönüp şöyle dediler, Ya Rabbi, yer sana sığındı. Cehennembe yanmak üzere toprağını vermekten çekindi. Biz de kendisini zorlamayı uygun görmedik. Ancak Azrail aleyhisselam, yeryüzünün bu sığınmasına, ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak O'nun katına çıkmaktan yine O'na sığınırım şeklinde mukabelede bulundu ve yeryüzünün muhtelif yerlerinden çeşitli renklerde kırmızı, beyaz ve siyah topraklar vardı. Sonra bunları karıştırarak Cenab-ı Hakk'a arz etti. Azrail aleyhisselama bu kararlılığından dolayı ruhları kabz etmek vazifesi verildi. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığı Ayet-i Kerime'de şöyle bildi. Allah onu topraktan yarat. Sonra da ona ol. Ve o da olmayı. Ali İmran 50. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurdu.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 hususiyet ve karakterde dünyaya gelmiştir. Kaynakların verdiği bilgiye göre Adem'in yaratıldığı çamur 40 sene kendi haline bırakıldı. Kalıp olarak pişti. Üzerine 39 sene hüzün yağmuru, bir senede sürur yağmuru yağdı. Bunun için Adem oğlunun hüzünü sürurundan daha çok. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in topraktan yaratılış safhaları şöyle beyan buyurulmaktadır. Bir toprak safası. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen olu verdi. Ali İmran 59. İki çamur safası. Allah yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır. E, secde 7. Üç yapışkan çamur safası. Şüphesiz biz onları Adem ve neslini yapışkan bir çamurdan yarattık. Es-Saffat 11. Dört havada kurumuş çamur safhası. Andolsun biz insanı havada kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. El Hicr 26. Beş şekillenmiş balçık safhası. Hani Rabbin meleklere demişti ki: Ben havada kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan bir insan yaratacağım. El Hicr 28. 6 ateşte pişmiş çamur safhası. Allah, insanı ateşte pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Er-Rahman Mü'minun suresinin 12-14. ayetleri, Hz. Adem'den sonra onun sulbinden gelecek her bir insanın yaratılış macerasının şöylece hülasa etmektedir. Andolsun biz insanı, çamurdan, süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta, ana rahminde, bir nutve haline getirdik. Sonra o nutveyi bir aleka, yapışkan ve döllenmiş yumurta yaptı. Peşinden o alekayı bir mudga, bir çiğnemet haline getirdik. Peşinden bu bir çiğnemeti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan olarak meydana getirdik. İşte yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. El-Mü'minun 12-14 Tıp ilmi bu bilgilere ancak asrımızda ulaşabilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise Cenab-ı Hak insanın yaratılış safhalarını 1400 küsur sene evvel ilmi gerçeklere uygun bir surette haber vermiştir. Ruhun nefh edilmesi, üfürülmesi. Cenab-ı Hak insanın zahirini, bir avuç topraktan yarattıktan sonra ona mahlukat arasında en yüce mertebeyi lütfederek kendinden bir sır nefretmiştir. Bir cisim olarak yaratılan insanda canlılık ancak ruhun üflenmesiyle başlamıştır. Bu bakımdan ruhun üflenmesi, her şeyden evvel Allah'ın kuluna bir değer vermesi ve ona hayatiyet kazandırmasıdır. Allah-u Teala bu hakikati Artık onu yaratıp muntazam bir insan kıvamına getirdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman El-Hicri 29 ayeti cellesiyle beyan buyurmaktadır. Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam'a ruhundan üflemesi temsili bir ifadedir. Bu büyük bir hakikatin gelişmesini henüz tamamlamış bir çocuğa anlatılmasındaki zarurete benzer bir keyfiyetin eseridir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisindeki bazı hususiyetleri kuluna onun istidat ve iktidarı nispetinde vermesi demektir. İnsan bu nefa ile birlikte Rabbinden aldığı emanetin bereket ve iktidarı ile Rabbini tanır, ona kul olur, esrar-ı ilahi ve azamet-ı ilahiyeye takati nispetinde vakıf olur. Bu vukufiyetin merkezi ise kalptir. Burada kalp fiziki bir varlık olarak değil, tahassüsün merkezi olan bir tecelli mekanı manasındadır ruh sultaniye mahlik olmak, insanın üç esaslı ile mükellef ve bu vazifeleri ifa usulunda bir iktidar ile mücehez Bir, 1- Nefsini tanımak, kendi zatını ve hakikatini bilmek. 2- Kendisinin mucidini bilmek, Rabbini tanımak, marifetullah. 3- Mucidine karşı fakru zararetini bilmek, içliğe vasıl olmak. Nitekim eserde varit olmuştur ki kim kendini tanırsa Rabbini de tanır. Ruhu iki mertebede müteala edebiliriz. Bir ruhu sultan, emr alemindendir, bedenden ayrılır. Bedenle beraber olması onun üzerinde tasarrufta bulunmasıyla, bedenin çürüyüp yok olması ona tesir etmez. Ancak bu surette bedeni arzular üzerindeki tasarrufu nihayet eder. İki ruhu hayvanı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 Yokluk Adem devresi. Ezelde sadece Cenab-ı Hak vardı ve onun dışında hiçbir varlık yoktu. O dönemde ruhlarda tam bir yokluk içerisinde bulunuyordu. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? El insan bir. İki, ruhlar aleminin varoluş devresi, el esmez Allah-u Teala pek çok hikmetle mebni olarak bedenleri yaratmadan önce ruhları var etti. Hadis-i Şerif'te bu hakikate şöyle temas edilir. Ruhlar bedenlerinden 2000 bin yıl önce yaratılmıştır. 3. Bedenlere gönderilme devresi Bedenlerden hayli zaman önce yaratılan ve kendilerinden Allah'ın rububiyetini tasdik hususunda ahd misak alınan ruhlar, ezelde çizilen kader planına uygun olarak birer birer bedenlere göndermeye başlandı. Ayet-i kerimede ilk insan Hz. Adem'e ruhun üflenmesinden şöyle bahsedilir. Ona ruhumdan üfürdüğünde El-Hicr 29 4. Bedenden ayrılma devresi Bu fani hayatta kendisine biçilen ömrü tamamlayan ruhlar, geçici sürü beraber bulundukları bedenlerden geldikleri gibi birer birer ayrılacaklardı. Hiç kimsenin kurtulamadığı bu kaçınılmaz akibete ölüm denmektedir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Her nefs ölümü tadacaktır. Ali İmran 186 5. Tekrar bedenlere döndürülme devresi İslam akaidine göre ölüm bir yok oluş değil tıpkı ana rahmindeki bebeğin oradan irtibatını keserek dünyaya doğması gibi, ruhun bu fani alemden kurtulup ebedi bir hayatın sabahına doğmasıdır. İnsanoğlu burada dünyada yaşadığı hayattan hesaba çekilecek, bunun neticesine göre sonsuz bir saadete bulaşacak veya Allah muhafaza buyursun, nihayetsiz bir azaba duçar kılınacaktır. Mevzuyla alakalı yüzlerce ayetten biri şöyle de ki onları ilk defa yaratmış olan Allah yine aynı şekilde onları diriltecektir. Çünkü O yaratmanın her türlüsünü gayet iyi bilen. Yasin 79 İnsana Rabbinden bir sır olarak üflenen ruhun mahiyetini tam olarak bilmek mümkün değil. Zira O öteler alemine ait olup beşer idrakinin kavrayamayacağı bir mahiyet arz etmektedir. Nitekim Ruhun bu keyfiyeti hakkında ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ise ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. El-İsra 85 Yukarıdaki ayet-i kerimenin sonunda insana bilhassa ruhun mahiyeti hakkında çok az bir bilgi verildiği tekitli bir şekilde ifade buyurulmaktadır. Bu bakımdan insan haddini aşarak ruhun esrarını çözmeye uğraşmamalı ve ilmine mağrur olmamalı buna mukabil daha çok mesuliyetin ne olduğu üzerinde tefekkür ederek kulluğa ehemmiyet vermelidir. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra onu meleklerin gıpta edeceği ve takdirle emrine rahm olacağı bir kıvama eriştirmek için ...kendisine eşyanın isimlerini talim buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de bu hadise şöyle anlatılmaktadır. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bu isimlerin dalalet ettiği şeyleri meleklere gösterip... ...eğer sözünüzde sadık iseniz... ...her şeyin üç yüzünü bildiğinizi sanıyorsanız... ...şunları isimleriyle birlikte bana bildirin buyurdu. El-Bakara 31 Melekler Allah'a tesbih ve tenzih ettiler... Bunun üzerine Allah-u Teala ey Adem onların eşyan isimlerini meleklere haber ver dedi. Adem eşyan isimlerini onlara anlatınca Cenab-ı Hak ben size göklerin ve yerin gayetlerini bilirim. Sizin açıkladığınızı ve içinizden gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilirim dememiş miydim buyurdu. Elbakara 33 Hz. Adem'e öğretilen isimlerin ne olduğu hususunda müfessirlerin, Birkaç görüşü vardır. 1 Bu isimler insanların tanışmalarına, anlaşmalarına sebep olan bütün isimlerdir. İnsan, hayvan, yer, deniz, dağ, karga, güvercin gibi. Yani Bütün insanların aslı olan kelimelerin hepsi ona öğretilmiştir. Kıyamete kadar olmuş Olacak bütün şeylerin isimlerinin Öğretildiğini söyleyenler de olmuştur. 2 Meleklerin isimleri 3 Hz. Adem'in zürriyetinin isimleri 4 İsimlerden maksat, lisan değil, eşyanın hususiyetleridir. Diğer bir tabirle, o hususiyetlerden teşekkül eden ilmi suretlerdir. Bütün bunları cemeden bir görüşe göre, Hz. Adem Aleyhisselam'a öğretilen isimlerden maksat, bir görüşe göre, yeryüzündeki bütün eşyanın isimleri, mahiyetleri ve hususiyetleriydi. Burada bizim bilemediğimiz ilahi sanat, eşyanın hakikati, Yaratılış sırrı, levh-i kader ve ondaki hikmetler ile Bütün sema ve arzdaki ilahi esrar yani ilahi esmanın masallarıdır Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bilinebilmesi ancak kalbi bir hayat ile mümkündür Eşyanın hakikat ve esrarı kalbi duyuşlarının süsletinde ortaya çıkar Bu da ancak esma-i ilahiye ve hukukiyete bağlıdır Cenab-ı Hak en güzel isimler Allah'ındır Eyl-Araf 180 buyularak kendisini ilahi isimleri vasıtasıyla kollarının idrakine takdim etmiştir. Gerçekten de insan, eğer Cenab-ı Hakk'a mahsus isimler olmasa ona karşı münasebetlerini düzenlemekte zorluk çeker. Çünkü insan varlıkları isimde görüp isimle ifade etmeye alışkındır. İnsan için isim varlığın tescilidir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ona bütün isimleri öğretmiş ve Hazreti Adem'in melekleri olan üstünlüğünü bununla ifade buyurmuştur. Zira bir varlığın adını bilmek, bir anlamda onun zatî varlığını da tanımak demektir. Nitekim bizler Cenab-ı Hakk'ı onun yüce isimleriyle bilmesek, onun hakkında ne bilebiliriz? Yani insan Rabbinin hususiyetlerini belirten isimlere daima muhtaçtır. Her kul yaşadığı çeşitli durumlar karşısında Rabbini haline uygun bir ismiyle çağırmak ister. Bu isimler olmasaydı, onunla olan irtibatı çok noksan kalırdı. Belki de mümkün olmazdı. Denilebilir ki bu isimler, zat ve uriyet karşısında kulun dilsizliğini bir dereceye kadar gideren ifadeler, yani beşer ruhunun çıkmazlarını açan anahtarlardır. Zira... Allah'ın isimlerini sadece zikretmek bile imanı beslemekte, ilahi huzuru hissettirmekte, ona olan aşk ve muhabbeti artırmakta, ona karşı huşu sahibi kılmakta, onun katında olanlara rabet ettirmekte, dünyadan ve onun fani lezzet ve hazlarından vazgeçirip ebedi olana yönlendirmekte ve hakka dönüş vuslat arzusuyla tutuşturmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli durumlarda okunmasını tavsiye buyurduğu dua ve zikirlerin Allah'ın isimleriyle dolu olması da bu gibi faydaları temin etmektedir. Çok güç şartlar içinde bulunan, ilahi merhamete çok muhtaç olan bir mümin, Rabbinden yardım isterken bu halini ifade edip özetleyecek bir tabir arar, Rahman ve Rahim isimlerine sarılır. Günahlarının ağırlığı altında ezildiğinde Ve gönül bağının koptuğunu hissederken Hakka yaklaşacak bir vesile arar Gafvar ve Sektar isimler kainatta veya kendi ruhunda tecelli eden ilahi kudret ve azameti temaşa ederken Kitaplarda ifade edilemeyecek Duygu ve marifetini dile getirecek bir beyan arar Allahu Ekber diyerek Dalgalanan ruhunu sükun eterdir Hasılı kul kendisinin çeşitli hallerinde Cenab-ı Hakk'ın muhtelif sıfatlarının aracılığıyla ruhunun kilitlenmiş kapılarını açar ve hissettiği nice ihtilaç ve ihtiyaçlarını gider. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak kendisini hakikate mutabık olarak fakat insanların anlayabileceği tarzda tanıtmıştır. Yani onun kendisini alim, hakim, kadir, gafur, ve bunun gibi sıfatlar ile tanıtmasında ve insanın da onu böyle tanımasında aslında insana ait şahsi bir sebep vardır. Zira insan bu vasıfların bir kısmını son derece sınırlı da olsa kendisinde bulur. Bu da beşer idrakinin iman ve hidayet için lütfedilmiş bir ilahi mevfivedir. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a isimlerini öğrettiği, bildirdiği ayet-i ile bir manada ben eşyanın isimlerini, esrarını, ince hikmetlerini, güzellikleri ve ilahi sanatımı insana bildireceğim buyurmaktadır. Burada insanın fazilet ve şerefinin elde edeceği ilmi nafi sayesinde mümkün olabileceğine işaret edilmektedir. Bunun için de insan ilmini irfaana çevirip salih ameller işlemeye gayret göstermelidir. Zira hedef takvadır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, Allah katında en şerefliniz, en çok takva sahibi olanınızdır. El-Hucurat 13 buyurmaktadır. Akıl mahluhtur. Akıl, Allah'ı ile tanıyarak ispat edebilir. Çünkü o eserden müessire, sanattan sanatkarı ulaşır. Hikmeti ise ancak vahyin ışığında çözebilir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. ''O'nun bildiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak ihata edemezler.'' El-Bakara 255 Buna rağmen insan, marifet yolundan geri kalmamalı, Rabbine yaklaşmak için vesileler aramalı ve bütün gayretini sarf etmelidir. Bu gayretin en güzel numunelerini peygamberler sergilemişlerdi. Nitekim Hz. İbrahim aleyhisselam, ''Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek.'' Es saffat 99 demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ya Rabbi biz seni sana lahik bir marifette tanıyamadık diyerek marifetin yani allah Teala Teala'yı hakkıyla tanıyabilmenin imkansızlığına ve bununla beraber ehemmiyet ve lüzumuna işaret buyurmuşlardır. Meleklerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri, Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yaratıp ruhundan üfledikten ve ona isimleri talim buyurduktan sonra meleklere yönelerek Hazreti Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Bu husus ayet-i kerimelerde şöyle anlatılmaktadır. Hani Rabbin meleklere demiştik, ben muhakkak kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapın. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat iblis hariç, o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, sana ne oldu ki secde edenlerle beraber olmuyorsun buyurdu. İblis, benim kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insana secde etmem mümkün değildir. Dedi Elhij 28-33 Hak Teala şeytana secdeden uzak durmasının sebebini sorarak Ey bilis İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir buyurdu Saat 75 Bu ahitte zikredilen iki el allah Teala'nın kudretini ifade etmektedir Bu ifade aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği ehemmiyeti göstermektedir. İblis, Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir cüret ve ahmaklık içinde, ''Ben ondan daha üstün, çünkü beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.'' dedi. El-Araf 12 İblisin isyanı üzerine allah Teala, ''Öyleyse çık oradan, sen artık kovulmuş bir şeytansın.'' Muhakkak ki kıyamet gününe kadar, ''Lanet senin üzerine olacaktır.'' buyurdu. El-Hicr 34-35 Ayrıca Araf suresinin 13. ayetinde de Allahü u Teala İblis'e ''Öyleyse in orada, orada büyüklük taslamak senin ne haddini? Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın.'' buyurdu. Böylece şeytan aleyhilane Hz. Adem'e üstünlük davası güderken Melekler arasındaki yüksek mevkiini de kaybetti. Hayatından endişe etti ve Allah'a yalvararak, Ey Rabbim, o halde varlıkların tekrar diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. El-Hicr 36 Allah, sen bilinen bir vakti kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu. El-Hicr 37-38 İblis dedi ki, Ey Rabbim, şu bana üstün kıldığına bir bak. Yemin olsun ki eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen, pek azı müstesna onun zürriyetini mutlaka hakimiyetim altına alacağım. allah Teala buyurdu ki, çık git. Artık onlardan kim sana uyarsa hiç şüphesiz ki sizin cezanız tam bir karşılık olarak cehennemdir. Hem onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle, vesvesenle yerinden oyna. Onlara süvarilerinle, yayalarınla elinden gelen her türlü hile yap. Mallarda ve evlatlarda kendilerine ortak ol ve onlara yalan vaatlerde bulun. Zaten şeytan onlara ancak yalan ve aldatıcı şeyler vaat eder. El İsra 62 63. Allahu Teala'nın bu müsaadesi üzerine şeytan nefsinde bir emniyet hissetti ve ve büyük bir suyu edeple isyanın sebebini Cenabı Hakk'a isnat etmeye kalkışarak dedi ki Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara önderinden, arkalarından sağlarından sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. El Araf 16 17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 o bizi görüyor. Biz ise onu göremiyoruz. Biz unutuyoruz. O ise vazifesini hiç unutmuyor. Ayrıca büyük düşmanımız olan nefste şeytanın değine çalışmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın adımlarını takip etmeyin. Elbakara 208 Şüphesiz ki şeytan size düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edin. O kendi taraftarlarına ancak yakıcı cehennemin ashabından olmaya davet eder. Fatır 6 buyurularak şeytanın insanlar için büyük ve apaçık bir düşman olduğu belirtilmekte ve onun şerrinden Allah-u Teala'ya sığınılması birçok defa tavsiye edilmektedir. Mevzuyla alakalı diğer bazı ayet-i kerimelerde de şöyle buyurulur. Ey Habibim, de ki şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim, onların yanında bulunup, beni saptırmalarından da sana sığınırım. El-Mü'minun 97-98 Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kullarını yaratılış gayesinden uzaklaşmak suretiyle şeytan ve amelesini dost edinme gafletinden ikaz ederek şöyle buyurur: İblis cinlerden Rabbinin emrine karşı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu mu dost ediniyorsunuz? olsa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir karşılıktır. El keyf el. Allahu Teala'nın meleklere Adem'e secde edin buyurması asla Adem'e teabbüd yani kulluk edin manasına değil. Hazreti Adem'in sahip olduğu istidatları ve kemal sıfatlarıyla onlardan daha üstün olduğunu bildirmek içindir. Çünkü Cenab-ı Hak ona kendi ruhundan üflemiş ve onu imtiyaz sahibi kılmıştır. Bir diğer sebep de Allah'ın emrini yerine getirin manasındadır. Zira bu secde Hz. Adem olmakla birlikte hakikatte bizzat Allah'a itaattir. Ona ibadettir. Gerçekte Hz. Adem bu secde emrinde Kabe gibi kıble durumundadır. Zira Kabe'ye doğru yönelip secdeye varmak, Kabe'ye ibadet etmek değildir. Kabe'ye Cenab-ı Hakk'ın işaret buyurduğu kullarının ibadetini disipline eden ve rahmetinin tecelli ettiği bir mekandır. Hazreti Havva validemizin yaratılması. Hazreti Havva'nın Adem Aleyhisselam'dan yaratılışı ile alakalı ayet-i kerimelerde yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ey insanlar! Sizi tek bir nefsten, Adem'den yaratan, ondan da eşi Havva'yı yaratarak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 Onun birimi murad etmesi sebebiyle varlıklar çoğalmış. Kesret alemi denilen bu alem vücuda gelmiştir. Bu keyfiyet Adem Aleyhisselam için de mevzu bahistir. Ancak bu muhabbet ve ihtiyakın kamil hedefi ihlasla kulluk yaparak aslına yani Rabbine dönme temahüldür. Buna ise bir nevi hazırlık safhası kabilinden bir başlangıç lazım. Vahdeti yalnız kendisine münhasır kılan Allahu Teala Bundan dolayı her varlığı mukabil cinsiyetiyle birlikte çift yaratmış ve onlara birbirlerine karşı bir mecnubiyet ilka etmiş, aralarına bir cazibe koymuştur. Nitekim bu kainat, zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanın ve maddenin, hatta atom içindeki elektron ve proton gibi unsurlara kadar, bütün eşyanın karakterlerine göre hususi ve Acayip bir çift yaratılış kanuna tabidir. Nitekim ayet-i kerimede biz her şeyi çift çift yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsınız. Ezariyat 49 buyurulmaktadır. i̇bn Abbas ve i̇bn Mesud radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayete göre İblis cennetten çıkarılıp Adem aleyhisselam oraya yerleştirdikten sonra orada kendisiyle huzur bulacağı bir eşi olmaksızın yalnızca dolaşıyordu. Bu nimetlere rağmen Rabbinden bir eş talebinde bulundu. Bir gün uykusundan uyandığında başucunda sol eke yaratılmış bir hanım gördü ve ona sen kimsin diye sordu. O da bir kadınım dedi. Adem niçin yaratıldığını öğrenmek isteyince de Allah beni senin benimle huzur ve sükûne ermen için yarattı dedi. Canlı, hayat sahibi manasına gelen havaya bu isim Hay. Yani diri olan Adem'den yaratılmış olmasından dolayı verilmiştir. Cenab-ı Hak Havva anamız yarattıktan sonra şöyle buyurdu. Ey Adem sen ve Zevcen cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. El-Araf 19 Böylece eşrefi mahlukatı olan insanın hayat ve imtihan macerası başlamış oldu. Cennet Hayatı Allahu Teala Hz. Adem ve Havva Aleyhi Vesselam'ı yarattıktan sonra onların her türlü nimetlerle dolu cennette yaşamalarına yasak ağaç dışında cennetin nimetlerinden istedikleri şekilde istifade etmelerine müsaade buyurdu. Ayrıca iblisin kendilerine apaçık bir düşman olduğunu haber verdi. Bu ilahi ikaz ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Ey Adem dedik bu şeytan hem senin için hem de zevzen için apaçık bir düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmaz. Sonra bedbaht olur, çok sıkıntı çekersin. Daha üzülme. Onlar cennette rahat ve müreffeh bir hayat sürmekteydiler. Ayeti kerimede bu durum şöyle bildirilmektedir. Sen burada ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın. Burada ne susuz kalırsın ne de sıcaktan bunalırsın. Taha 118 119. Hazreti Adem ile Havva aleyhisselam bu minval üzere cennette yaşayıp giderken şeytan onların zayıf duygularını ve ebediliğe karşı olan hırslarını kullanarak yasak ağaçtan yemelerine sebep olmuştur. Cennetten yeryüzüne indiriliş. Allahu Teala'nın kullarını imtihan etmesi onun Hazreti Adem'i yaratmasıyla birlikte tatbik mevkiine koyduğu bir muradi ı ilahistir. Bildiğimiz kadarıyla ilk önce melekler Hazreti Adem'e secde ile emredildikleri zaman imtihan edilmiş oldular. Bütün melekler bu imtihanı kazandılar çünkü onlarda aksini hareketi icap ettiren nefsani temayün mevcut değildi. Şeytan ise isyan etti çünkü o nefse malik olan cinniler taifesinden Allah Celle Celaluhu melekleri ve şeytanı Hazreti Adem ile imtihan ettikten sonra Adem Aleyhisselam ve hanımı Havva'yı İblis ile imtihana tabi tuttu. İblise de bunun için fırsat verdi. Allah Celle Celaluhu cennetteki bir ağaca yaklaşmayı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yasaklamıştı. İnsanın Allah'ın emrine tabi olmasını engellemeye çalışan nefs onunla ilk mücadelesine şeytanın vesvesesiyle cehennette başladı. Şeytan aleyhilane vazifesi mucibince Hz. Adem ve Havva'yı kandırabilmek için bütün hilelere başvurmaktaydı. Bunlar ayet-i kerimelerde şöyle beyan buyurulmaktadır. Sonunda şeytan ona vesvese vererek ey Adem sana ölümsüzlük ağacının ve yok olmayacak bir mülkün yolunu göstereyim mi dedi. Taha 120. Derken şeytan onların örtülü olan mahrem yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi. Rabbiniz ancak melek olmayasınız veya cennette ebedi kalıcılardan olmayasınız diye size bu ağaçtan men etti dedi. Ve ben gerçekten size öğüt verenlerden diye ikisine de yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Onlar acil meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeyi başladılar. Rabbileri onlara ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim diye nida etti. El-Araf 20-22 Şeytanın kendilerinden adeta intikam almak için yapmış olduğu hileye kanan Hazreti Adem Aleyhisselam ile zevcesi Hazreti Havva o andan itibaren Büyük bir pişmanlıkla hemen iblisi terk ettiler Meleklerin yolunu tercih ederek Rablerinden telakki ettikleri kelimelerle Tevbeye yönelip Ona şöyle yalvardılar Ey Rabbimiz Biz kendimize zulmettik Eğer sen bizi bağışlamaz Ve bizi acımazsan Mutlaka ziyan edenlerden oluruz El Araf 23 Cenab-ı Hak Onların tevbesini kabul buyurdu Fakat pek çok ilahi hikmete mevni olarak Onların yeryüzüne inmesini murat etti ve Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin Sizin için yeryüzünde bir müddet yerleşme ve faydalanma vardı. Orada yaşayacaksınız Orada öleceksiniz Ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız buyurdu El Araf 24-25 Cenab-ı Allah tevbelerini kabul buyurduğu Hazreti Adem ile Havva'ya ve onların nesillerine kurtuluş yolunu şöylece göstermekteydi. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise bahşettik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. El-Araf 26 Hazreti Adem ile Havva validemizin affedilmesi Şeytanın ihvasıyla Cenab-ı Hakkın emrine muhalefet eden Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz cennetten çıkarılıp dünyaya gönderildi. Hz. Adem melekler tarafından Hindistan'ın güneyindeki Seylan Adası'na Havva Validemiz ise Kızıldeniz kenarındaki Cidde şehrinin bulunduğu yere indirilmişti. Bu yüzden uzun bir müddet birbirlerinden ayrı kaldılar. Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz Tevbe ve istifara devam ettiler. Lakin bir türlü affa nail olamıyorlardı. Nihayet Ey Rabbimiz Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan Mutlaka ziyan edenlerden oluruz. El-Arah 23 Diye dua ettiler. Ayrıca rivayete göre Fahri Kainat Efendimizle tevesülde Tevessülde bulundular. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine sığınarak onun bereketiyle ilahi affa mazhar olur. Hadis-i şerifte bu husus şöyle anlatılmaktadır. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelle işlediğinde hatasını anlayıp Ya Rabbi Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum dedi. Allahü Teala Ey Adem henüz yaratmadığın halde Muhammed'i sen nereden bildin buyurdu. Adem Aleyhisselam: Ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım. Arşın sütunları üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen zatının ismini ancak yaratılmışların en sevnesine izafe edersin dedi. Bunun üzerine Allahu Teala doğru söyledin ey abi. Hakikaten o ''Benim için mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım.'' Buyurdu. Adem aleyhisselam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin indi iladeki şeref ve itibarını hatırlayarak nihayet Cenab-ı Hak'tan onun yüzü su hürmetine affını talep edince, bu talep kabul edilmiş ve allah Teala kendisine Mekke istikametinde yol göstermek üzere bir meleği memur kılmıştır. Bu dua bereketiyle Cidde'de yaşamakta olan Havva validemiz de diğer bir melek rehberliğinde Adam Aleyhisselam'a doğru yola çıkarılmış ve zilhiccenin dokuzunda Arefe günü ikindi vakti Arafat'ta buluşmuşlar, gözyaşları içinde tekrar Rablerine istiğfar etmişlerdir. Hazreti Adem ile Hz. Havva'nın birbirlerine olan muhabbet ve mecubiyetleri, Havva'nın farklı bir insan değil, Hz. Adem'den yaratılmış olmasından kaynaklanmaktadır. İhsan ve kerimi sonsuz olan Cenab-ı Hak, onların dualarını kabul ettiği gibi, onların neslinden olup, kıyamete kadar, her sene aynı gün ve saatte Arafat'a gelip, af talep edenleri de bağışlama lütfunda bulmuştur. Hacıların, Arefe günü Arafat'ta istifar etmelerinin hikmeti işte budur. Yeryüzünde ilk Cinayet Bu buluşmadan sonra Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz Allah'ın emriyle bugünkü Mekke şehrinin olduğu yeri vatan edinir. Bundan dolayı Mekke şehrinin bir adı da Ümmül Kura yani yerleşim bölgelerinin merkezidir. Burada insanlar çoğalmaya başladı. Bu kadar çabuk çoğalmanın hikmeti Havva validemizin bir batında birden çok çocuk dünyaya getirmesiydi. Bir batında doğan çocuklar kardeş olurlardı ve birbirleriyle nikahları haramdı. Ancak diğer bir batında doğanlarla evlenebiliyorlardı. Kabil aynı zamanda ve aynı batında doğan kız kardeşini almak istedi. Habil ise bunun şeriate uygun olmadığını, diğer zamanda doğan kardeşlerinden birini alması gerektiğini ihtihar etti. Kabil bu ikazı dikkate almayarak kendisinin yaptığı fiilin doğru bir davranış olduğu iddiasında ısrar etti. Bunun üzerine Kabil burada kimin doğru hareket ettiğinin anlaşılması için Allah'a birer kurban adamlarını kardeşine teklif etti. O zamanlar kurban herkesin mesle icabı elinde bulunan maldan verilirdi. Kurban verilen bu şeyler bir daha başına konu bir müddet sonra gidilip bakıldığında Gökten inen ateş tarafından yakılarak ortadan kaybolan kurban, Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmiş olur. Habil'in koyun sürüleri var. Kurban vermek için içlerinden en semiz ve gösterişli olan bir koçu seçti. Kabil ise zirahatla uğraşırdı. O da cılız buğdaylardan oluşan bir demeti kurban olarak ayırdı. Habil ile Kabil bir müddet sonra bıraktıkları kurbanları tetkik için gittiler. Habil'in kurban ettiği koç kabul edilmiş, Kabil'in cılız buğday demeti ise olduğu gibi duruyordu. Kabil'i öfkelendi. Ayet-i kerimede buyrulduğu veçile kardeşi Habil'i katletti. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hakkıyla anlattı. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden Habil'den kabul edilmiş, diğerinden Kabil'den ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden ''Andolsun seni öldüreceğim.'' dedi. Diğeri de ''Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.'' dedi ve ekledi. ''Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için elimi uzatacak değilim. Ben alimlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben şu kötü fiilden dolayı istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olsun. Zalimlerin cezası işte budur. Nihayet nefsi onu, Kabil'i, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için geri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil kardeş, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten ''Aciz mi kaldım?'' dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu. El Mahide 27-31 İnsanlık tarihinde ilk defa meydana gelen bu adam öldürme ve kardeş kanı dökme hadisesi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. ''Zulmen öldürülen her insanın kanının günahından Adem'in ilk oğluna da mutlaka bir pay ayrılır Çünkü o... İnsan öldürme çırrının ilk başlatan kişidir. Habil öldürüldükten sonra Allahü Teala Hazreti Adem ve Havva'ya Şit Aleyhisselam'ı vermiştir. Şit kelime olarak Allah'ın hibesi, hibe ettiği şey manasına gelmektedir. Hazreti Şit Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen peygamberlerden biri olup kendisine 50 sayfa indirilmiştir. Vefatı sırasında Hazreti Adem Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'ı yanına çağırmış. Ona gece ve gündüz saatlerini, o saatlerde yapılacak ibadetleri öğretmiş ve tufanın vaki olacağını haber vermiştir. Hazreti Adem Aleyhisselam cuma günü vefat etmiş. Melekler gelip onu yıkamış, kefenlemiş ve sonra da defnetmişlerdir. 1000 sene veya 930 sene yaşadığı rivayet edilir. Hz. Adem Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak ibretler. 1. İnsanı sürekli kötülüğe teşvik eden ve onun apaçık düşmanı olan şeytanın hilelerine karşı çok dikkatli ve uyanık olunmalıdır. 2. İnsana ebedi hüsrana sevk edecek olan kibir, haset, hırs, acelecilik gibi mezun sıfatlardan kurtulmak için nefs teskiyesi ve kalp tasfiyesine Emniyet verilmelidir. 3- Bir günah işlendiğinde Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi hemen istiğfar edilmelidir. 4- Hiçbir hatamız olmasa dahi Allah'ın nimetlerine karşı layıkıyla şükredemeyeceğimizden bu aziyetimizi itirafla istiğfara yönelmeliyiz. 5- Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva Validemizin Yasak ağaca yaklaşması hadisesinden çıkan neticeye göre kulların günah işlemesinden sonra kaybolan ruhaniyetleri onların istiğfar etmeleriyle tekrar geri verilmektedir. 6- Hz. Adem gibi dualarımızda daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle tevessül etmeli, rahat ve sıkıntılı her anımızda onu dilimizden düşürmemeli, kalbimizden çıkarmamalıyız. 7. Habil gibi ruhi sultaniyi nefsani hayata galip kılarak ahsen takvim sırrına kavuşmaya çalışmalıyız. 8. Hayra vesile olanların kendisinden sonra gelip aynı hayrı isteyenlerin eclinden hissi alacağı, buna mukabil şerri sebep olanlarında kendilerinden sonra aynı şerri irtikap edenlerin suçlarından bir vebal yükleneceği hakikati, Hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı. Nitekim Habil hayırda, Kabil şerde çığır açmıştır. 9. İnsan mükerrem yaratılmış ve onun varlıkların en üstü olduğu bildirilmiştir. Netice olarak, Hazreti Adem, ilk olarak cennet ve dünya hayatını yaşayan, ilk örtünendi, ilk unutandı, ilk hata yapandı. İlk tevbe eden, ilk peygamberdi. Kendisine on sayfa indirilmiştir. İlk tevhid mücadelesi veren, ilk evlat acısını duyan, ilk selamlaşan, ilk defa toprağı işleyendi. Hasılı o ilk insandır. Aleyhisselam.